الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله رب شرح لي صدري ويسر لي أمر وحل لقطة من لسان يفقه قولي Allahumme allimna ma yenfani ve enfina bima lam tenna ve zinna ilmen bi ya erhamer rahimin. Allahumme la sahle illa ma cealtehu sahle Evet, bu hafta Allah şeyha rahmet etsin. Bu baba kadar, bu bölüme kadar, kitabın bu kısmına kadar ibadette şirkin büyük ve küçük olmak üzere iki kısmın her çeşitinden bahsettiği, her çeşit var olan şirkin keyfiyetinden, hükmünden Allah subhanahu ve teala katına ne kadar bunların şerli olduklarından bahsetti. bu hafta ise bize anlatacağı şey bu ümmetten bazı toplulukların putlara tapacağının bildirilmesi meselesi olacaktır. Neden böyle bir başlık attı bu kadar meseleden sonra? Çünkü aklı başında Allah'ın akıldan noksan kılmadığı herkes anlayabilir ki bunların şirk olduğunu öğrendikten sonra iyi bilecek ki içinde yaşadığı kavim içinde yaşadığı topluluk topluluk bu şirklerin hepsini işliyor tabi insanın fıtratı gereği insanoğlu fıtratı gereği çoğunluğa meyyal bir yapıya sahiptir bakın 13 sene 15 sene Mekke'de bir davet dönemi iman eden adam sayısı kaç? 40 peki 10 senelik Medine döneminde Veda Haccı'ndaki iman eden adam sayısı kaç? 100 binlerle hesap edilebilir. Neden? çok mu daha iyi davet yapıldı? Farklı bir şey mi oldu? Yok. Aynı sahabe aynı şeyi yaptılar. Ama neden? İnsanlar güce tabiler. İnsanlar güç kimdeyse ona ittiba ediyorlar. İnsanın bu fıtratı gereği şeyh bunu bildiği için Allah onu bu basiretle rızıklandırdığı için hemen buraya bir bap açtı. Sakın ha, birilerinin bu şirkleri işliyor olması birilerinin bu küfürlere dalmış olması seni haktan, hakka tabi olmaktan, bunlara iman etmekten alıkoymasın diye. Çünkü peygamber de bunu haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu hadisleriyle biz biliyoruz. Allah Subhanahu ve Teala da bize bunu haber verdi ki kavim neyden sonra tevhidden sonra ne yapacaklar? Şirke bulaşacaklar. O yüzden bu bapta ilk getirdiği şey Nisa suresi 51. ayet. Elem tara O utuna siben min el bi't çift O kendilerine kitaptan nasip verilen görmedin mi? O kendilerine ilim verilenleri. Onlar tağuta ve cipte iman ediyorlar. Tağut malum hepimiz biliyoruz. Yani bu bilgiler, bildiğimiz bilgiler tekrar babından. Nedir? Allah'tan başka ibadet edilen her şey sadece bu tanımlıdır. Bu tanım yeterli değildir. فَوَرَادِنْ بِهَا ve bu ibadete razı olacak. Çünkü İsa aleyhisselam'a da ibadet edilir, meleklere de ibadet edilir ama haşa biz onları tâğut diye isimlendirmiyoruz. Tahut ne olacak? Kendisine ibadet edilecek ve bu ibadetten razı olacak, bu ibadeti inkar etmeyecek. O yüzden Mısır'da işte insanlar rukye ile tedavi eden Şeyh Abdulvahid Abdussalam bali e, belli bir dönem sonra insanların kendisiyle Allah ortak koştuğunu görünce, ibadeti kendisine sarf ettiğini görünce dedi ki ben bu işi bırakıyorum artık kimse bana tedaviye gelmesin. İnsanlar benimle Allah ortak koşmaya başlıyorlar dedi. Bu şirkten insanlar sakındırmasaydı o da tahutlardan bir tanesi olurdu. Ben yaptım ben ettim demiş olsaydı. Bugünkü yöneticilerin kendi kanunlarını koyup insanlara kendi kanunlarına ibadet ettirmeleri, tabi kılmaları da bu baptandır. Bu yöneticilerin hiçbirini atmıyorlar. İnsanları bu ibadetten sakındırmadık. Için adları tağuttur. Veya sadece tağut devlet başkanı değildir bugünkü Türkiye'deki Müslümanların anladığı gibi. Tağut, Allah Allah'ın vahyin nurundan, Allah'ın göndermiş olduğu vahyin nurundan alıkoyan her şeydir. Bugün batıl cemaatlerin batıl toplulukların başındaki imamlar da birer tağuttur. Bunları inkar da dinin, imanın aslı olmazsa olmazıdır. Mesela İçerisinde yaşadığımız topluluk içerisindeki Allah'ın haramlarını helal helallerini haram yapan Fethullah bilen gibi bir tağutu inkar etmek, onu tekfir etmek her Müslümana farzdır. Bunu yerine getirmeyen adam asla ve asla Müslüman olamaz. Allah'ın ona yüklemiş olduğu bu görevi yerine getirmemiş olur. Biz ne biliyoruz? Allah bütün Resulleri tağutu inkar için göndermişti. Nuh'un döneminde de tağutluk yapan insanlar vardı. Onların mükellef olduğu, o dönemde yaşayan müminlerin mükellef olduğu şey neydi? O dönemin tağutlarını tekfir edip, onlardan itizal edip, onlara buğz edip düşmanlık etmeleriyle. Bize düşen de bu asırda Allah'a ve Allah'ın dinine karşı haddini açan tağutları ne yapmak? Reddetmek. Ki Allah subhanehu ve teala bu ayette kendisine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi diyor. Şimdi burada önemli bir nokta var. O yüzden bunu zikrediyorum. Kendilerine ilim verildikten sonra insanlar ibadet etmeye başladılar başkalarına Allah'tan başka. Burası çok önemli bir nokta. Yani cehaletle tabii ki biz biliyoruz bir grup kafir nedir? Cehaletinden dolayı kafirdir. Ama bir grup insan da vardır. Bunlar bazı şeyleri öğrenirler, bazı şeyleri talim ederler. Kitaptan biraz da nasipleri vardır. Ama gene de tağuta cidde iman ediyorlardır. Neden? Neden? Allah'ın onlara indirmiş olduğu şeye hakkıyla iman etmedikleri için. Bu ayetin nuzul sebebiyle alakalı İbni Ebi Hatim ve başkaları birçok rivayetler yapmışlar. Denmiş ki e, bunlar Yahudilerdir. Geldiler, e, müşrikler sordular yani. Muhammed çıktı aramızdan peygamberlik iddia ediyor. Siz ehli kitapsınız, sizin yanınızda ilim var. Yani söyleyin bize biz mi doğru yapıyoruz, Muhammed mi doğru yapıyor? Hani... Sizin elinizdeki Tevrat neyi anlatıyor? Hangimiz hak üzereyiz? İşte o vakit ne yaptılar? O vakit Yahudiler dediler ki siz daha doğru yol üzeresiniz. Ayetin devamında ne, ne diyorlar? Allah subhanahu aleyhi neden bahsediyor? Onlar derler ki sizin yolunuz iman edenlerin yolundan daha iyidir. Bu münafıklığın bir çeşitidir. Yani bugün birçok insan da böyledir. Bizle oturup kalkarlar, bizimle Müslüman görünürler. Dersin ki en kral tekfirci bu adam. Öyle sert konuşuyor, öyle sert amel ediyor ki dersin ki hiçbir küfür işlemiyor. Senin yanına geliyor, senle bir itikada giriyor. Başkasının yanına gidiyor, on numara bir irca ehli kesiliyor. Bunlar münafık olan insanlar. Bunlar irci ehline gidip onlar şöyle sapık böyle sapık derler. Müslümanlara gelip tabi biz de kabul ediyoruz. Bunlar küfürdür. İşte Tevhid dinin aslıdır. Olmazsa olmazdır gibi sözlerle de Müslümanları kandırmaya çalışırlar. Bunlar tamamıyla şeytandır. Allah subhanahu bu ayette kastettiği umum bir ifadenin içerisine de Allah dahi bilir ama giren insanlardır bunlar. Ne diyorlar? Müslümanların aleyhinde diyorlar ki sizin yolunuz bunlardan daha sağlamdır. Birçok Adam görürsünüz hani ben argo bir tabir söyleyeceğim Çünkü bunlar hak ediyorlar Hani birçok insan vardır Bunlar bazı şeyleri öğrenmiştir bazı tevhidi sonuçlara varmıştırlar bilgileri vardır ama zamanla o ilimle amel etmedikleri için Allah ne yapmıştır onların ayaklarını kaydırmıştır Allah bana Teala onlara o yoldan geri çevirmiştir verdiği emanete sahip çıkmadıkları için İşte bu insanları göreceksiniz ki gider müşriklerle otururlar, Hani küfür dedikleri, şirk dedikleri şeyleri işleyen insanlarla otururlar. Ondan sonra da kalkarlar, Müslümanları eleştirirler. Biz de zamanında şöyle yapıyorduk, aşırı gidiyorduk, bunu diyorduk, şunu diyorduk. Eee ne oldu? Yani siz bunların yolu daha düzgün, bizimki daha mı kötü, onu mu demeye getiriyorsunuz? Bakarsınız ki onlar hiçbir zaman şirki kötülemezler. Onlar hiçbir zaman müşrikleri kötülemezler. İşleri güçleri Müslümanlardır. Allah teala elleriyle kazandıklarından dolayı onlarını atmıştır. yapmıştır? Gerisin geriye döndürmüştür. İmam Ahmed'in Müsnedin'de rivayet ettiği ve İbn Ebi Hatim'in rivayet ettiği bu ayetin tefsiriyle alakalı Kâb İbni Eşref'e geliyorlar. Müşrikler Medine'ye geliyorlar. Daha Peygamber Medine'ye hicret etmeden önce işte soruyorlar siz ehli kitapsınız haber verin. Biz işte sulay rahim yaparız, hacılara su veririz, işte birbirimizin emanetine sahip çıkarız işte Muhammed ne yapar diyor Kâb ibn Eşref. O diyor sılay rahimi bozdu, akrabaları birbirine düşman etti, milleti birbirinden ayırdı, safları ayırdı vesaire. İşte o zaman Kâb ibn Eşref diyor ki siz daha doğru yoldasınız. Muhammed sapıktır diyor ve müşriklere vahyediyor. Şeytanlar birbirlerine vahyediyorlar. Zuhruful <gülüyor> Kavf Süslü sözlerle birbirlerini aldatıyorlar. Ve rivayetler göre Ahmet'in de Müsned'in rivayet ettiği şekilde i̇bn Abbas'tan bu ayetin nüzul sebebi diyor budur diyor. Şimdi ayette Allah subhanahu teala diyor ki وَجَعَلَ minhum Onlardan kıldı ne yaptı böyle olanlara. Yani ilim kendisine geldikten sonra kitaptan nasibi olduktan sonra tağuta cipte iman eden insanlar ne yaptılar? Allah diyor onların ne yaptı? şekillerini değiştirdi. Ney? وَجَعْلَ مِنْهُمُ الْقِرَتَدَ وَالْخَنَازِيرُ Allah onları maymunlar ve domuzlara çevirdi diyor. Ve وَاَبَدَتْ تَاغُوتُ tagutun kullarına çevirdi Allah subhanahu teala onları. Şimdi Darwinizm işte insan maymundan mı geldi gibi saçma saçma küfür sözler. Bugün okullarda bu küfürler çocuklara talim ettiriliyor. Müslümanlar çocukları bile Allah muhafaza, ondan tabi Müslümanım diyen insanlar, Müslüman değiller. Bu Müslümanım diyen insanların çocukları dahi insan olunun maymundan geldiğini zannediyorlar. Halbuki Allah kitabında insan olunun nereden geldiğini anlatıyor. Adem cennetteydi. Allah onu yeryüzüne gönderdi. Ademden nesiller türedi. Yani haşa Adem bir maymun değildi. Allah'ın peygamberiydi. Onu diyen kafirlerdir. Onların küfrün rıza gösterenler de onlar gibi kafirdirler. Allah Subhanahu ve Teala işte bu gibi geri zekalı ahmak adamları bu maymunlara ve domuzlara çevirmişlerin torunları kılmış Olabilir. Allahu Alem, Allah bilebilir. Onlar doğru söylüyorlar. Allah-u Teala'nın ilim verildikten sonra, kendilerine kitap verildikten sonra, o kitabı arkalarına atan insanları domuzlara ve maymunlara çevirmesinden sonra, o domuz ve maymunların torunları oldukları için bugün kendilerinin maymundan geldiğini zannediyorlar. O, bu ayetin tefsiriyle alakalı, tahutla alakalı, e, Ömer İbnül Hattab diyor ki, tahut bu ayette geçen şeytandır. Cipt ise, cipt, Bunlar ne yapıyorlardı? Cipte ve tağutta iman ediyorlardı. Cipt ise sihirdir demişler. Sihir ikinci tanımı da şeytandır demiş onlar radiyallah. İbn Abbas ile Ebu Aliye ve Mücahid ve Hasan ve başkaları da bunu söylemişler. Cipt sihirdir, Tagut da demişler şeytandır demişler. Wan İbn Abbas ve Ekmme ve Ebu Malik, "Cipt şeytan." Bunlar da demişler ki cipten kasıt şeytandır. Zade İbn Abbas, İbn Abbas buna Abbas ziyadeler yapmış ciptin bir manası şirktir demiş. Bu manaya gelir demiş. Ama sonuç itibariyle ne olursa olsun fark etmez. Cibd ve taahhut şirkin, küfrün birer çeşitidir. Allah subhanehu ve teala bu kelimeleri kullanmıştır. Bunların sonuçta bizim bilmediğimiz birçok hikmetleri vardır. Allah bize bilmediklerimizi öğretsin. Evet bu bapta ne demişti ayette? Onlar kendilerine verilen ilme sahip çıkmadıktan sonra Allah onları domuzlara, maymunlara çevirmişti. Gene bu babda bu babda bu ilk ayetten anladığımız şey ne? İmandan sonra neye döndüler? Küfre döndüler. O yüzden babın babın bölümün başlığı da neydi? Bu ümmetten bir takım insanların tekrardan putlara tapmaya geri dönmesiydi. Kendileri gibi insan beşerlere tapmaya geri dönmesiydi. O yüzden bunu delil getirmişti. İkincisi de Maide suresi 6. ayet 60. ayet. Kul hel unebbi'ukum bi şerrin min zalika mesûbeten 'indallah de ki size bundan daha şerlisine haber vereyim mi Allah katından isabet eden gelen. Mel'anehullahu ve ghadib 'aleyh. Allah kızmıştır, onlara lanet etmiştir. Allah niye lanet ediyor bunlara, gazap ediyor? Huve ale minhumul kıratet ve'l hanazir Allah onları domuzlar Maymunlar ve tavutun kulları kıldı. UulekeŞrum mekanum ve A ansva is onlar en şerli mekandadırlar onlar sapıktırlar, onların yolları sapık bir yoldur. Allah bana Teala bize haber veriyor. Şimdi bu ayette anlamamız gereken bir yer var. Allah bak ne diyor? Ne kıldı domuzlar, maymunlar ve tavutun kulları kıldı. Yani bugün Allah'tan başka yeryüzünün tağut yöneticilerine, yeryüzünün tağut cemaat liderlerine, yeryüzünün bütün tağutlarına ibadet eden bu insanlar, domuzlar ve maymunlarla aynıdırlar, şekilleri, suvarları, görüntüleri aynı olmasa da. Çünkü Allah ayette bak beraber zikrediyor. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ ve وَعَبَدَتْ تَاغُوتُ Allah onları ne kıldı? Domuz ya da maymun ya da, tagutun kulları kıldı. Allah katına bir adamın domuza, maymuna dönüşmesiyle o adamın tağuta ibadet etmesi arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de eşittir. Allah en iyisini bilendir. O yüzden bugünkü şart yeryüzünde bugüne kadar yayılmadığı kadar Adem'in yeryüzüne gönderildiğinden beri hiç bu kadar yayılmamıştı. Hiç böyle bir hal almamıştı ki insanlar artık Allah'ı bırakmışlar birbirlerine ne yapıyorlar? İbadet ediyorlar. Bununla alakalı tabi birçok alemin sözü var. İbn-i Teymi'ye rahmetullah da bunlardan bir tanesi. Bu meseleyi anlatırken, bu ayeti tefsir ederken. Bunlar diyor, tağutun kulları, e, bu şeyler. Şirki imandan sonra izhar eden, tevhidle Allah, Resulünü tevhidle gönderdikten sonra tekrardan o şirke bulaşan insanlardır diyor. Ve diğer bir ayet bu bapta bu bölümde getirdi ise, Kehf suresi 21. ayet. O da ney? Galen lezîne gâlebu alâ emrihiblenette gîzenne aleyhim meskide. O Ashab-ı Kehfin maarası için diyorlar ki sonradan gelenler biz burayı meskit edineceğiz. Şimdi bakın biz bu haftaya kadar neyi anlattık? Kabirlerin üzerine e, yatırlar bina etmenin, türbeler yapmanın ne olduğunu, bidat olduğunu, pis bir bidat olduğunu, şirkin kapısını açtığını anlattık. Bak orada da Allah ashabı kehf bir kalme İslam'ı öğretmiş, mağara arkadaşlarıyla bir grup gençle innehum fittetun amenu bi rabbihim ve zidnahum onlar Rablerine iman etmiş bir grup gençti biz de hidayetlerini arttırdık diyor Allah Subhanahu teala. Böyle bir toplulukla İslam'ı gönderdikten sonra insanları temizleyip ayetini 300 sene onları şey uyutmakla öldürmeden, 300 sene Allah SWT onları uyutmakla insanlara ayetini göstermişken, ölüyorlar. Dirildikten sonra insanlar diyorlar ki burayı mescit dinleyeceğiz diyorlar. Şeytan onlara sağdan yanaşıyor. Niye bunu getiriyor? Gene hidayet geldikten sonra insanoğlu nereye sapıyor? Şirke, küfre sapıyor. Eğer insan kafasında bir tablo çizerse Allah Adem'i indirmiş, 10 asır İbn Abbas'ın ifadesiyle şirksiz Allah'a ibadet etmişler. Sonra Allah Nuh'u göndermiş. Bakın ee, Şift karıştı, su pislendi, bir akar pınar düşünün dağdan gelen tertemizlik kaynağı, pislikler bulaşmaya başladı, bir süzgeç düşünün Allah oraya Nuh Aleyhisselam'ı gönderiyor, temizliyor şirklerden, bidatlardan, hurafelerden dini, tertemiz haline tekrar geri dönüyor o filtreden sonra. İnsanlar bir dönem daha üzere ibadet ediyorlar. Tekrar şirke küfre bulaşıyorlar. Allah başka bir peygamber gönderiyor, Tekrar tekrar tekrar takip Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar. Ve o peygamberden bu yana 4.400 sene geçti. Ve o 1400 sene boyunca Allah Rabbani alimlerle artık bu görevi Allah ve teala, bu dini koruma görevini Rabbani alimlere yüklemişti. Her dönemde o yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah her yüzyılda bir bir tane müceddit gönderir diyor. Müceddit Arapça ceddededen gelir. de yenilemek demek. Yani Allah her yüz senede bir bir müceddit gönderir ki o müceddit dini yeniler. Dini bidatlerden, dini hurafelerden, dini şirklerden arındırır. Tekrar o saf temiz haline döndürür. Allah subhanahu wa ta'ala öyle insanlara tabi olmayı nasip etsin bize. O yüzden bu ayeti getirdi. Yani babla alakalı olan kısmı bu tarafıydı. Asıl üzerinde duracağımız inşallah bugünkü mesele letette bir anne sunemi men kana sizden öncekilerin men kana sizden öncekilerin sünnetine karış karış tabi olacaksınız meselesidir. O yüzden şeyh bu bapta şu hadisi getirdi. Ebi Said radiyallahu anhu anne Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem قال. Peygamber şöyle dedi diyor Ebu Said el-Hudri Lete de bir anne tünene sizden öncekilerin yoluna tabi olacaksınız. Haz ve kudreti bil kudde, karış karış. Hatta la daxal hujra dabi la daxal tumuhu, onlar kelerin deliğine girseler, siz de peşlerinden girmeye çalışacaksınız. Galu, dediler ki, ya Rasulullah el Yahudu ve Nasara, onlar Yahudi ve Hristiyanlar mıdır? Gal Başka kim olacak dedi. Bukhari ve Müslim bu hadisi sahih senetlerle tahrik ettiler. Şimdi keleri tanımamız lazım ki neden böyle bir örnek verdiğini bilebilelim. Keler kertenkeleye benzeyen bir hayvandır. Arabistan yarımadasında yaşar. Nerede? Toprağın altında. Çölün altında yaşar. Öyle bir hayvan ki topra yuvasını yaşadığı yeri toprağın altına yapıyor ama tek kişilik yapıyor. Hani dişisini alacak şekilde yapmıyor bunu. Tek kişilik yapıyor. Ve dişisini dahi oraya sokmuyor keler. Ya kendisini öldürüyor ya dişiyi öldürüyor. Dişi girmeye kalktığı vakit o dişi ya öldürecek ya kendini öldürecek ama başka ikinci birini almayacak. Öyle zor bir delik, öyle girilmez bir delik de olsa siz peşlerinden gireceksiniz diyor Yahudi öğret isteyenler. Bugün olduğu gibi. Yani birazdan inşallah ulemamızın sözleri de gelecek. Onlar da hep bizi bu noktadan ne yaptılar? Sakındırdılar ki Sufyan İbni Uyayn Allah ona rahmet etsin diyor ki مَنْ فَسَدَ مِنْ اُلَمَائِنَا فَفِيهِ شِبَحُمْ el Yahud Ümmetimizden alim olanlardan, ilim ehli olanlardan, her kim şey yaparsa, ifsad olursa alim olan, fesada uğrarsa Yahudilere benzemiştir diyor. وَمَنْ فَسَدَ مِنْ اُبَّادِنَا abidlerimizden, ibadete düşkün olanlarımızdan kim fesada uğrarsa fe fîhî şibuhu nasara o da Hristiyanlara benzemiştir diyor. Sufyan ibn Uyyeyne Rahimi Tabinin büyüklerinden emiril müminin fil hadistir. Hadiste müminlerin emiridir. E, o kadar hadis ezberlemiştir. Allah'ın rahmet etsin. O kadar güzel söylüyor ki bu peygamberin hadiste kastettiği, irade ettiği şeyi bize öğretiyor. Bugün Yahudiler mi yok piyasada? Bir dünya Yahudi var tevhid ehliyiz diye Tevhidi biliyoruz diye ortada cirit atarlar, otursunlar meclise bizlerle, bizden çok tevhid bilirler, bizden çok tevhidi kimseye bırakmazlar, bakarsın ki hayatları baştan aşağı şirktir. Bu ümmetten peki Hristiyanlara benzeyenler mi yok? Yok mu? Bir dünya var, sadece sofiler de değil, sofiler doğru Hristiyanlara benzeyenler, sofilerin dışında bir de bakıyorsun o kadar cahil, şirkinli olduğunu bilmeyen hoca var davet yapıyor, kendince bir cemaat topluyor vesaire vesaire. Bunların hepsi nereye çağırıyorlar aslında? Cehenneme çağırıyorlar. i̇bn Mesud radıyallahu anh diyor ki Resulullah otururken bir çizgi çizdi yere diyor. Dedi ki, Bu Allah'ın sıratı midir? bu Allah'ın sıratı müstakim yoludur. Sonra da bu yola paralel teyit bazı yollar çizdi farklı farklı sağda ve solda. Ve dedi ki, işte dedi bu yolların başlarında şeytanlar oturur, Bunlar davet ederler. Bunlar şeytanın davetçileridir. Bunlara kim uyarsa cehenneme girer dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden sahabenin yoluna döneceğiz ki sıratı mustakime davetimizde, amelimizde, hayatımızda, her şeyimizde Davetimizi sahabenin davetine uyduracağız ki kurtuluşa erelim sıratı mustakım erelim. Allah muhafaza yoksa biz de Allah korusun billah, cehennem davetçilerinden bir davetçi oluruz. İlimsizce insanları saptırırız. ilimsizce Allah adına konuşuruz. Allah muhafaza bu da günahların en büyüğüdür. Bunu söylemekle beraber şuraya da dikkat etmek lazım. Şimdi Yahudi ve Hristiyanlar ne yaptılar? Batıl üzere İcma ettiler, ittifak ettiler öyle değil mi? Kafir oldular. Yani aralarından iman edenler zaten sonradan gelen peygambere tabi oldular. Allah'ın rahmeti gereği bu ümmet ne yapmayacak? Batıl üzere ittifak etmeyecek. Dalalet üzere ittifak etmeyecek. Kesin hakkı söyleyen bir topluluk olacak bu ümmetin içinde. E peki hangisi? İşte onu isteyen adam herkesi iyi tanıyacak. Herkes ne diyor? Onu çok iyi bilecek. Allah da o yüzden diyor ki valladine yestemiunel Onlar sözü dinler, en güzeline tabi olurlar. Fe inne kelamullah. Öyle demiyor muyuz hutbetul hacide? En güzel söz Allah'ın kelamıdır. Öyleyse biz de sözümüzü Allah'ın sözüyle süslersek bizim sözümüz dinlenmeye layık olur. Biz eğer Allah'ın ve Resulünün kelamıyla konuşmayı azaltıp nefsimizden kelamlarla konuşmaya başlarsak hata beraberinde gelecektir, şer beraberinde gelecektir. Ama her kavlimizi Allah'ın ve Resulünün sözüyle biz tasdik edersek, teyit edersek, yanında bunu getirirsek Allah'ın izni keremi ile Allah teala bizi hakka doğru isabet ettirecektir ki eğer bütün taifeleri iyi tanırsak, bütün taifelerin neye çağırdığını iyi bilirsek o zaman Allah subhanahu teala bize işte o batıl üzere ittifak etmeyecek ümmetin içinden doğru taifeyi gösterecektir. Bir şey şirkse ümmetten kesin biri çıkar söyler bunun şirk olduğunu. Kesinlikle kimseye gizli kalmaz bu mesele. Yani bütün insanlığa bir asırda gizli kalmaz bu. Ümmet arasından birileri çıkar der ki bu şirktir. Allah'tan korkun. Bunu yapan müşrik olur diye insanları cehennemle korkuturlar. O yüzden herkesi ne, ne yapacak Müslüman? İyi tanıyacak, iyi bilecek, ilim talep edecek. Evet. Evet. Bu bapta getirdiği diğer hadis de şu. Aynı şekilde. Allahü Teala yeryüzünü toplayıp benim gözlerim önüne koydu. Bu Resulullah'ın Allah'ın ona ikramlarından bir tanesi. Böylece ben de onun doğularını ve batılarını gördüm. İşte ümmetimin elde edeceği toprak ve hükümranlığı yeryüzünün bana gösterilen o yerlerine kadar ulaşacaktır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ümmeti. Ümmetinden kasıt buradaki iman eden, mümin olan tevhid ehlini kastediyor. Yoksa e, bu peygamberden sonra yaşayan her insan peygamberin ümmetidir. Davet ümmetidir ama. Kafir de olsa davet ümmetindendir. Ama ona iman edenler onun ehli olan, ümmeti olan insanlardır. Kat Burada kastedilen de iman edenlerin mülküdür. Ümmetinin mülkü doğulara, batılara kadar ulaşacaktır diyor. Bana kırmızı ve beyaz iki hazine de verildi. Biri Kayseri, biri Kisra'nın. Öyle değil mi? Kayser ve Kisra, Rum ve Fars imparatorlarının adı. Rabbimden ümmetimi topluca helata ve kıtlık afetine uğratmamasını, kendileri dışındaki kafirlerden olan herhangi bir düşmanı üzerlerine musallat kılıp da onları yok olmayla karşı karşıya bırakmamasını diledim. Rabbim dedi ki, Ey Muhammed ben bir işte hüküm verirsem onun önüne geçilmez. Sana ümmetin için istediklerini vereceğim. Onları topluca helake ve kıtlık afetine uğratmayacak. Allah bizi kıtlıkla helak etmeyecek. Topluca da, topluca dediği bütün yeryüzünü tıpkı Nuh dufanında olduğu gibi helaka uğratıp yok etmiyor. Ha ama Allah kısmı yok ediyor. Bak bir tsunami, işte dokuz şiddetinde bir deprem oluyor. Japonya'nın yarısı gidiyor. Amerika'dan zaten kasırgadır, fırtınadır felaket zaten eksik olmuyor. Dünyanın bütün şerrinin, bütün şerrin toplandığı, şerrin merkezi olan bölgelere Allah zaten afetleri, belaları ve musibetleri gönderiyor. Bütün yeryüzü bir araya da gelse kendileri dışındaki kafirlerden olan herhangi bir düşmanı üzerlerine musallat kılıp da onları yok olmayla karşı karşıya bırakmayacak. Bu Allah'ın Resulü aracılığıyla bize verdiği müjdedir. Kafirler ne kadar silah yaparsa yapsınlar, uzaya da çıksalar, uzayda ters takla da atsalar, Silahları nasıl olursa olsun, hangi hacimde olursa olsun, Allah hamdolsun Allah'ın vaadi vardır. Kıyamete kadar kafirler topluca saldırıp Müslümanları topluca yok edemeyecekler. Her zaman azınlık da olsa Müslüman bir topluluk bulunacaktır. Ta ki onlar birbirlerini yok edip yine birbirlerini esir edeceklerdir. Allah peygamberin bu duasını yapmıyor, kabul etmiyor. Bunu da talep etmişti. Allah diğerlerini kabul etti, bunu kabul etmedi. O da nedir? Birbirlerine Düşmeleri. Ki ümmet zaten ilk helakın nerede başladı? Sahabenin birbiriyle savaşıyla başladı. Allah subhanahu aleyhi ne diyordu? Çekişmeyin gücünüz dağılır gider diyordu Allah subhanahu aleyhi ayette. Sahabe ne yaptılar? Riyaset, imamlık için, liderlik için birbirlerine girdiler. Sahabeyi tenzih ederiz yani. Sahabenin büyüklerinin böyle bir isteği yoktu. Ama kalbinde hastalık olabilir. Allah subhanahu aleyhi onlar da beşerdir. Onlar da haram işleyebilir, onlar da fısk işleyebilir. Hiçbiri günahtan korunmuş insanlar değiller. Sonuçta bunlar da peygamberin sahabesiler. Bazı hatalar işlemişler. Allah hepsinden razı olsun. Ve ortada bir riyasetten dolayı bir savaş başlamış. İnsanlar birbirlerine girmiş ve ümmet parça parça olmuş. Ümmet parçalara ayrılmış. Ümmet kendi kendini helak etmiş. Yoksa dışarıdan bir düşmanın saldırmasıyla ne yapmamışlar? Ee, helak olmamışlar. Evet. Ve bu bapta, bu bölümde getirdiği diğer hadis de şu hadis. وَاِنَّمَا اَخَافُ ala ummeti. Ben ümmetime şundan korkarım ki اَاِمَّةَ الْمُدِلِّ Saptırıcı imamlardan dolayı ümmetime korkuyorum. Ümmetimin noktasında endişe ediyorum. وَاِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ اِلَى يَوْمُ kıyame Ümmetim arasına kılıç düşerse kıyamete kadar artık kalkmaz. Ki düştü sahabe döneminde. Bugüne kadar bakıyorsunuz, görüyorsunuz, kılıç kalkmıyor. Millet birbirini yiyor, millet birbiriyle uğraşıyor. Uğraşacak bir kafir topluluk varken, uğraşacak tağut bir topluluk varken, insanlar birbirlerini yemekle meşguller. Wa la takumus sa'atu, hatta elhaqa haymin ümmeti bilmüştükin, ne olmaz diyor. Ümmetimden bir topluluk müşriklerin aralarına katılmadıkça kıyamet kopmaz diyor. Vahatda <gülüyor> tağbudu. Ta ki ne olacak diyor bazı topluluklar putlara tapacaklar artık putperes olacaklar. Bak kendi ümmetinden önce iman etmişler sonra neye döndüler Putperese döndüler. Türkiye'de insanlar 550 puta ibadet ediyor. Fransa'da insanlar bir mecliste kaç tane adam varsa ona put ibadet ediyorlar. Her ülkede putlar var. Önceden bir Kabe'nin etrafında 550 tane, Kabe'nin içinde 550 tane put vardı. Şimdi Allah'ın bütün arzı yürüyen putlarla dolu. İnsanlar ne yapmışlar? Allah'ı bırakıp kendileri gibi insanlara ibadet etmeye başlamışlar. Şüphesiz ümmetim içerisinden 30 tane yalancı çıkacak ve bunlardan her biri peygamber olduğunu iddia edecek. Halbuki ben peygamberlerin sonuncusuyum, benden sonra peygamber yoktur diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi imamlar bu hadisi şerh ederken ilk değindikleri nokta saptırıcı imamlar. Resulullah sallam aleyhi rivayet ettiği sahibi hadiste diyor ki Allah la yakbedullahu ilme intiza'an Allah ilmi çekip almaz. Min sudur nes insanların göğüslerinden çekip almaz Allah ilmi. Velakin Allah yakbedul ilm Allah ilmi kabzeder bi qat'atil uleme alimleri çekip almakla Allah Subhanahu taala kabzeder. Sonra cahiller onlara imam olurlar, gider cahillere sorarlar. Onlar hem kendileri saparlar hem de soru soranları ne yaparlar? Saptırırlar. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için neyden korktu? Saptırıcı imamlardan korktu. Ümmetimden bir grup da Hadisin devamında ne demişti? Ümmetinden bir grup da Allahu Teala'nın emri gelinceye kadar yardıma mazhar olacaklar. Wa la tezallu taifetun min ummati ala'l hak mansura. İşte ümmetinden bir taife hak üzere olacak, yardım edilecek onlara. La yadurruhum man khadhalahum hatta yati'e amru Allah tebaraka ve taala. Allah'ın emri gelinceye kadar ne olmayacak? Onlar mağlup olmayacaklar. Onları yardımsız bırakanlar onlara zarar veremeyecekler. Yani Taifetül mansurun temel özelliği zaten yardımsız bırakılmasıdır ki Ömer radıyallahu anhu bu noktada hani cahillerin imam olmasından bahsettik ya hadisin başında bu noktada bir rivayet var. Ömer radıyallahan diyor ki: "Hal tarifu İslam? İslam nasıl helak İslam nasıl yok edilebiliyor musun?" diyor. "Qultu Dedim ki diyor, "Hayır. Kal yahdumu zilletü alim." İslam'ı alimin zellesi yok eder. Alimdir adam, zelle etmiştir, yanlış bir fetva vermiştir. Ondan sonra gelen, yaşayan adam tutar, o fetvayı alır, ondan sonra sapıtır, dinini fesada uğratır. O yüzden İbni Abdülber şu icmayı naklediyor seleften: "Men ejma azallatül e ulama faqat jama e Kim alimlerin zellerlerini toplarsa şerrin tamamını kendisinde toplamıştır diyor. Şu Hanifilerden faize fetva bulursun. İbni Abbas Mut'a'yı helal görerek görmüş. Onun fetvasını bulursun. Falan işte sahabe şu şeyin fetvasını vermiş. Onu bulursun. İbn Hazm müzik haram değildir demiş. Onun fetvasını bulursun. Bak hepsi alimlerin zelleri. Zelleleri toplayınca İslam ne oluyor? Yok oluyor. İslam kalmıyor. Müzik haram, müzik helal oldu. Faiz haram, faiz helal oldu. İslam'dan geriye ne kaldı o zaman? O yüzden Ömer radıyallahu ne dedi? Yahdumu zelletul alim. Alimin zelleti onu yok <Sessizlik> kadar. Vacidalul munafiqu bil kitab. Münafığın da Allah'ın kitabıyla cidal etmesi dedi. Bu dinini ne yapar? Yok eder. Ve Vahyok mu, imdetin modelliyi ve sapık, saptırıcı imamların verdiği hükümler bu dini yok eder dedi. Darimi bu rivayeti yapan e, alimdir. Allah kendisine rahmet etsin. <Gülüyor> Ömer R.A'nın fıkı buradadır. O yüzden Rasulullah s.a.v. benden sonra bir peygamber gelseydi Ömer olurdu diyor. Radıyallahu anhu. Allahu teala. Ona böyle ikramda bulunmuş basireti vermiş. O yüzden Ömer Ul Faruk diyordur Rasulullah ona Hakkı batıldan ayıran Ömerdi o. Faruk adı verilmişti. O yüzden ne yapıyordu? Her şeyin önünü alıyordu. Bakıyor bir sahabe, yanında Yahudi, Hristiyan çalıştırıyor. Femen yetevellahum minkum fe innehu minhum ayetini okuyor. Sizden kim Yahudi ve Hristiyanlar dost edinizse o da onlardandır. Halbuki bu riddet ayetidir. Ya Ömer ben mürtet olmadım ki diyor, buna Müslüman demiyorum, dostluk yapmıyorum, ticaret yapıyorum, olsun diyor. Şerden sakındırıyor, Müslümanlar bitti mi? Öyle değil mi? Ömer radıyallahu anh o yüzden diyor, Müslüman kadınlar neynize etmiyordu? Ehli kitabı nikahlıyorsunuz diyor. Adam kadına meyleder, aşık olur. Belki Hristiyan olur adam ki bunlar sahabenin, selefin kitaplarında nakledilmiştir. O yüzden adı Ömer Ul Faruk'tur. Hakkı batıldı, birbirinden ayırmıştır. Allah ondan razı olsun. Şimdi bu noktada yani şimdi bu noktada dedik ya neyden bahsetti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taifetul Mansura Herkesin bir taifetül mansure ortada gezdiği, herkesin kendini nispet ettiği bir taife var. Bunlar hak taife. İşte o hak taife biziz. Hak taifenin özelliği şudur, bak o özellik bizde var gibi herkes kendine bir paç çıkartıyor. Ama ulema, bizim hadis ehli olan, bizim itimat ettiğimiz, bize bu dini nakleden ulema, alimler, taifetül mansure için ne demişler? Demişler ki, Bunlardan biri Yezid İbn Harun. Diyor ki: "Ahmed İbn Hanbel dedi ki: 'İllem yakunu ehlü'l-hadis fele Onlar hadis ehli değilse Taifetü'l-Mansura kimdir ben bilmiyorum.' diyor. Yani İmam Ahmed'in yanında Taifetü'l-Mansura hadis ehlidir. Birilerinin anladığı kafalarından çıkardığı sonuçlar değildir. Gale İbnü'l-Mübarek ve Ali İbnü'l-Medeni muhaddisler bunlar Allah onlara rahmet etsin tabiinin büyükleri ve Ahmed İbn İsnen'den ve Buhari ve gayrihim inenhum ehli hadis bunların hepsi de demiş ki taifetul mansura hadis ehlidir demişler ve İbnül Medini İbnül Medini'den de gene aynı şekilde bu rivayet edilmiş aynı şekilde İmam Nebevi diyor ki Taifetul Mansura için yecuz en tekuna taifet min ma ve diyor ki Taifetul Mansura öyle farklı cemaatler olabilir diyor yani farklı farklı gruplar, farklı farklı dünyanın farklı yerlerinde insanlardır. Onların her biri Taifatül mansuradır. Bunlar harp edebilirler, basiretlidirler, cesurdurlar. Bunların böyle özellikleri vardır. Onların içinde diyor İmam Nevevi, "Vefakihun ve muhaddisun ve mufessirun." Tefsir teftir alimleri vardır, hadis alimleri vardır, fıkıh alimleri vardır. Vakaimun bil emri bil malufu ve munkar. Onların arasında iyiliğe emreden, kötülükten nehyeden insanlar vardır. tâifetül Mansur'a'da. da. Ve zahidun ve abidun zuh tehli olan, abid olan ibadete düşkün insanlar vardır. Ve leyzem en yekunu fi beld vahid. bir beldede toplanması şart değildir diyor. Dünyanın farklı bölgelerinde de olabilirler. Belli ediyoruz istinauhun fiqat rimuahit ama nedir? Mümkündür ki Allah onları bir yere toplayabilir. Bu Allah'ın dilemesiyledir. Waftiraqhim fi akdaril ard. Onlar ne yapabilirler aynı şekilde yeryüzünün farklı şehirlerinde ayrı ayrı olabilirler. Ve yucuz en yectemi ve fil belden vahid ve an yekun fi ba'd minhu ve yucuz ihlal ard min ba'dihim evvelen bi ula ila en yabqa ila firqah wahidan bi beldin wahidah. Ta ki ne olabilir? Allah bunları farklı farklı beldelere koyabilir. Ta ki Allah tek bir beldede toplayabilir. Ta ki ne olabilir? Bazı beldelerde hiç bunlardan adam olmaz. Bazı beldelerde, farklı farklı beldelerde Allah bir kişi, iki kişi Allah subhanahu teala'nın dilemesinde Allah'ın gönderdiği hidayete ne kadar tabi olmalarıyla alakalı olan nedir? Bir meseledir. Kurtubi de diyor ki, bunda dedi ya ümmet ne yapmayacak? Batıla ittifak etmeyecek. Kıyamete kadar ümmet arasında ne olacak? Hak bir taifi olacak. Ve diyor ki Kurtubi bunda icmanın hüccet olduğuna delil vardır. Ve fihi delilun ala ennel icma hüccetun. Li ennel ümmete çünkü ümmet bir şey icma ettiği zaman فَقَدْ دَخَلَ فِيهِمُتْ تَعِفَةُ Mansura Onların içinde Taifetül Mansura da vardır. Ki onlar hakka isabet eden Taifedirler, grupturlar diyor. Ve İmam Ahmet de, hani bu bazı gerçek sofiler var ya, diyorlar işte içtihat kapısı kapandı, şöyledir, böyledir. İmam Ahmet bu hadisi kıyamete kadar içtihatın kapısının kapanmayacağına delil getirmiş. Çünkü eğer ümmette taifet Mansur'a kıyamete kadar var olacaksa onlar iştihat edecekler. O yüzden demiş iştihat kapısı asla ve asla kapanmayacak demiştir. Bu Taife nerede çıkacak, nerede olacak bunların mahalli noktasında ulema ihtilaf etmişler. Ebni Battal demiş ki onlar Beyt-ül demiş Kudüs bölgesini kastediyor. Kemerawah Tabarani, min hadisi da edilen bir hadis var tabrindede. "Birisi: Ya Rasulullah, nerede? Dediler Taifatul Mansura nerede? "Birisi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, onlar Bayt el ve "Birisi: Muazze ibni Cebel radiallahu anhu, demiş ki, hum onlar Şam, onlar Şamın ehlidir demiş. "Birisi: Taiberi meydaûlû ala, annhu, la f -f makdis, ise diyor ki, yani bu iki rivayetin olması, birinin Şam demesi, birinin Beytül Makdis demesi diyor. Bir şey değiştirmez. Bazı dönemlerde buralardadır. Bazı dönemlerde buraların dışarısındadırlar diyor. Sonuç olarak bu taife kıyamete kadar var olacaktır ve bu taifenin temel özelliği nedir? Tekrar söylüyorum. Hadis ehlidirler bunlar. Nedir? Hadis ehlidirler. Evet. Ve İbnül Kayyim Rahimullah da Taifetül Mansura hadisini anlatırken diyor ki Taifetül Mansura silahla kılıçla düşmanlarına galip olduğu gibi hüccetle delille de nedir? Düşmanlarına karşı galiptir. İnşallah haftaya Diyarbaptan devam ederiz. Sözlümüzde bir güzellik varsa Allah varosunun sözlerinin güzelliğinde Bir kötülük varsa nefsin ve şeytanımdandır. Bu <gülüyor> bihamdik.